1211 numaralı konu, Hazreti Peygamberin Hendek gününde yaralanan Saad bin Muaz'ı mescide kaldırması, Saad bin Muaz, Hendek gününde yaralandı, Kureyş'ten Hibın bin Arika isimli bir kişi ok atarak onun kolundaki damara isabet ettirmişti, Hazreti Peygamber onun için mescidde bir çadır kurdurdu ki, onu sık sık ziyaret etsin, Peygamber Hendek'ten dönünce silahını bırakıp yıkandıktan sonra Cebrail gelerek, sen silahını bıraktın, ama ben daha bırakmamışım. Kalk tekrar kuşan, dedi. Hazreti Peygamber, nereye, diye sorunca, Hazreti Cebrail, Beni Kurayza Yahudilerini işaret etti. Böylece Hazreti Peygamber, Beni Kurayza Yahudilerini kuşattı. Onlar Peygamberin hükmü üzerine teslim oldular. Peygamber de bu hükmü Sa'd, A havale etti. Saad da, benim onlar hakkında verdiğim hüküm şudur. Onların savaşçıları öldürülsün. Kadın ve çocuklar esir edilsin, malları taksim edilsin, dedi. Saad bu hükmü verdikten sonra, Ey Allah'ım, sen bilirsin ki, benim yanımda senin peygamberini yalanlayan ve peygamberini memleketinden çıkaran kimselerle savaşmaktan daha sevimli bir şey yoktur. Ey Allah'ım, zannederim ki, onlarla bizim aramızda artık savaş olmayacaktır. Eğer Kureyşlilerin savaşından bir şey kalmışsa, onları vurmak için bana hayat ver, ta ki senin yolunda onlarla cihad edeyim. Eğer bizimle onlar arasında artık savaş yoksa benim yaramın deşilmesine izin ver, ölümümü bu yaradan kıt diye dua etti. Çok geçmeden onun yarasından kanlar aktı. Mescitte Beni Gıfar'ın bir çadırı vardı. Bir de baktılar ki çadırlarına doğru kan akmaktadır. Ey çadır ehli, sizin çadırınızdan bizimkine gelen bu kan nedir, dediler. Onlar da baktılar ki, Saad'ın yarası açılmış ve ondan su gibi kan akmaktadır. Saad bundan dolayı biraz sonra vefat etti.